Kardeşi sayılan, kardeşi olan ee, komediya ve e, bunun en seçkin örneklerini ya da en iyi örneklerini ya da ilk örneklerini vermiş olan Aristofanes'in Kuşlar adlı oyununu e, seçtik. Ee, Müsafir olarak da Haruç Üniversitesi konservatuar tiyatro bölümü öğretim bölümsüz. Zeyno, Samsun, Şahit'i bir daha ettik. Geldiler, hoş geldiler. Teşekkür ediyoruz. Ee, <gülüyor> Kısa bir giriş yapayım mı ben? Tabii tabii lütfen. Şimdi e, Tragedya Tanrı Diyanizdoğlu'nunlar yapılan e, törenlerde söylenen Ditrambo şarkılarından e, ortaya çıkmıştı. E, Komedya'da yine Tanrı Diyanizdoğlu'nunlar yapılan törenlerde söylenen Komos şarkılarından ortaya çıkıyor. Ditramboz törenlerinin ya da şarkılarının e, tragediye nasıl dönüştüğüne dair fikir var, yani Tespis, ilk oyuncuyla beraber, Tespis'le beraber Tragediye dönüşüyor fakat e, Komodos komediye nasıl dönüştüğüne dair çok fazla bir malumat yok dediğim kadarıyla. E, şimdi neden Dioridos? E, Dioridos doğa tanrısı, şey şarap tanrısı, ee, yılın altı ayını yerin üstü ve altı ayını yerin altında geçiren bir tanrı. Yani altı ay ölü, altı ay biri olan bir tanrı. İnsanlar onun ölümüyle beraber, onun acısını onunla beraber paylaşmak için bir tanrı törenle güzlenmişler. Bu daha çok sonbahar kış dönemine tekrar ediyor. Yine e, doğduğu dönem olan ilkbaharda da onun doğuşunu kutlamak, adına şenlikler, törenler düzenleniyor. <gülüyor> e, Komod sarkıları da bu törenlerde ortaya çıkıyor. Komedi de buradan ortaya çıkıyor. E, tragedya ortalamanın üstündeki insanın taklidi idi. E, tragedya ortalamanın üstündeki insanın taklidi idi. ise ortalamanın altındaki insanların taklidi. Yani tragedyada krallar İmparatorlar, diyeyim, şeyler, e, komutanlar, e, kraliçeler, prensesler e, tragediye konu olurken e, komedyalarda tam tersi köleler, askerler, halk, sıradan basit insanlar komediye konu oluyordu. E, zaman zaman kuşlar örneğinde olduğu gibi tanrılar da komediye mazlum olabiliyor. E, Namazı olmaması gereken bir durum. Ee, ama madem oyununda esirler var, o zaman ben tanrıları da kullanabilirim, komediye malzeme yapabilirim ee, diye bilmişlerdir. Ee, ben çok fazla uzatmayayım, tamam. hocama bırakayım. <gülüyor> <Peki>. Aa, <gülüyor> ben ne konuşuruz, nasıl ee, konuşuruz, ee, nasıl daha yaratıcı ve eğlenceli oluruz diye <gülüyor> Şablon hazırladım kendim. onun üzerinden gidiyorum istiyorum. <gülüyor> Bu bilgin dışında, Turan Bey'in dışında şöyle bir çerçeve çizmek gerekiyor. Aslında yeryüzünde bir kez olmuş, bir daha gerçekleşmemiş bir dönemme batıyoruz, bakmaya çalışıyoruz. <gülüyor> Burada inceleyip, üstünde konuşacağımız şey tamamen Atina isimli kent devleti üzerinden giden bir şey.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 Eserler yazıp bırakmış çok önemli insanlar var fakat güne sadece dört satır kalmış yani elimizde bir tablet var sağ soluk kırık üstündeki dört satırdan biliyoruz ama başka bir kaynaktan okuyoruz ki o çok önemli bir tragedi yazırıymış bir süre eser bırakmış hatta Aisklos'tan çok yazmış ama ortada hiçbir şey yok yani üzerinden konuşacak malzememiz yok. o yüzden çok sorunlu bir bölge ve dönemden bahsetmeye çalışacağız.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 sürekli Hristiyanlığı aşağılayan özellikle e, koca koca adamları kazanlara daldırıp çıkarıp e, vaftiz etmelerini dere boylarında din adamları tarafından sulara çıkarılıp e, sulara batırılıp çıkarılıp vaftiz edilmeleriyle alay eden dalga geçen oyunlar oynuyorlar. Ta ki e, inanmayanlar çağırma Hristiyanlar da Roma tarafından e, dışlanıp e, istenmeyen insan ilan edilene kadar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 Barışın her koşulda savunulması, kendi elimizle öğrettiğimiz en ince, en önemli insani değer olduğunu savunan bir oyun. Kuşlar diye bir oyunu var işte bugün üstünden konuşacağımız. Kuşlar da bir ütopya mı, fiktopya mı? Bugün karar verilemeyen çoklu bakış açılarına okumalara olarak veren çok enteresan ve çok başarılı bir oyun. Biz yine barışın konuşulduğu bir oyun ve.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 kadın figürüyle karşı karşıyız ve kadın yani kas dışı biri üzerinden bir oyun yazıyor tarihteki ilk kadınla ilgili meseleleri konuşan ve bir kadın ağzından toplumun nasıl çekilip çekip çevrilebileceğine yönelen bir fantazi üzerinden kurulmuş ve tabi sürekli barışın altını çiziyor burada da bu üç tane oyunu tamamen barışla ilgili listratadan sonra yaptığı kurbağalar diye bir oyunu var kurbağalarda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 Aristofanes'in yazdığı oyundur bu. Ben Charun'ün en önemli düşünürü bile izlediğinde böyleyse evet öldürsünler bizi. Bizi <gülüyor> De dedirtebiliyor. Hala bir hafiflik yok gördüğünüz gibi anlatmış bir şeyler. Eee diye bir oyunu var daha sonra. Burada da barış ve barışın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 bunun içinde bir kabasamalık, bunun içinde bir tuhaflık yok. Ama bu sözüne ettiğim varyaların, kölelerin kültürü olarak kabul edilen şey nedense muktedirlerin çok istemediğiymiş. Bir de az önce hocanın başlattığı şeyin devamını söyleyeyim. Mesela bir bilgi daha var elimizde. Bu kent Diyonizası şenliklerinde aslında iki, iki tip toran var. Bir tanesi Sonbahar şenlikleri, Lenaya'da.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 komedi yazarları. Aristofanes'in evrensel bir mekli yok. Tragedyadaki formlarla kıyaslandığında ve bildiğimiz anlamda. İlgilendiği her şey kendi toplumunun gündelik hayatıyla ilgili. Yazarlık sorunuyla, eğitim sorunuyla, kadın haklarıyla, savaşla, barışın var edilmesiyle. Dolayısıyla e, Aristophanes'i yorumlamak ve Aristofanes'e fokuslanmak tragedi yazarlarından daha zor. Çünkü gündelik hayatın kendisiyle ilgili hiçbir şey bilmiyoruz.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 Formunu ne biçimde karşımıza çıktığını anlamak, anlatmak çok zor. Birkaç başlık altında böyle Aristofanes'in ne yapmaya çalıştığı ile ilgili bilgi var elimizde. Onlardan bahsedeyim öyle biraz açarak. Mesela sanatta demokratik olma anlayışının ilk sözcüsü bundan ilk bahseden insan Aristofanus. Sanatta bir Utopyadan. Kadın haklarından, demokratik ortam arayışından bahsetme cesareti olan ilk ölümlü, o kadar iddialı pozisyonu kendisinin. Tamamen kendi ülkesinin ve yurdunun sorunlarıyla, tamamen kendi ülkesinin insanlarının ve köle sınıfın, o yok sayılan sınıfın sorunlarıyla, daha iyi koşullarda yaşamaları ve daha iyi yaşam koşullarının var edilmesiyle ilgilenmiş, bunu çok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 ...başka yerlerden okumalar yapıp hayatı renklendirdikçe sağlamlaşacak bir zemin var demeleri... ise bu insanları hafif, çok istenmeyen, toplum dışı kimlikler olarak kodlayıp... ...varlıklarını sürdürmeleri neden oluyor. Tabii korkunç bir şey var elimizde, korkunç bir bilgi var şeyle ilgili... ile ilgili tabii değişen, inanılmaz bir yolculuğu var komedyanın bundan sonra. Yani bu ilk komedya dönemi bittikten orta komedya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 Bugün yapılış biçimiyle çok komik değil, çok sadece şeylere dokunmak için de konuşulup üzerinden düşünce üretiliyor ama bu komik formlarından ve komi üretme biçimlerinden biri aslında. Bizde örnekleri var işte Turgut Özaklı'nın Sarıpınar 14'ü gibi, işte çağdaş dramaturcu da ta kelebek etkisine kadar gücünü ve şeklini, şevalini koruyan bir form var. Anlattığım şeylerde hala bir hafiflik yok. Bir daha dikkatinizi çekiyorum. Durum komiği diye bir şey var. Bu sözünü ettiğimiz ikinci form. Burada karakterlerin kendileri komik falan değil, içine düştükleri durumlar komik. Bu en iyi anlatan örnek, belki çağdaş formlar içinde pembe pantal olabilir. Müfettiş hani Külüz, o Külüzo, kendisi de komik bir adamdır ama daha içine düşülen durumlara gürülür. Daha karakterin kendi başına gürülünecek bir tarafı yoktur.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 Komedyanın işleyişi, gelişimi ve yapılış biçimine baktığımızda çok güzel bir şablon veriyor. Mesela ülkede toplumsal yapı ya da yaşama düzeni bozulmaya başladıysa durum komediye daha çok yazılıyor. Yani insanlar niye bu yapıyla uyum sağlayamıyor? Bu yapı insanları ne tür tuhaflıkları içine sürüklüyor tartışacak durum komedileri yazılıyor. Otoritenin... Sert olduğu zamanlarda ne yazık ki komedi en parlak dönemlerini birleşiyor. Yani muktedirler zorbalığını arttırdığında komediye doğru ulaşıyor. Gülünecek malzemeyi genişletiyor, çoğaltıyor ve en çok tercih edilen forma haline geliyor. Aslında tersi olduğunda da yani toplumda refah düzeyi yükseldiğinde, gelir dağılımında bir dengeye oluştuğunda aydınlanma hareketiyle ilgili hareketler,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 Ve son gerçekleşiyor. Yani hiçbir şeyin o sonun olmasını durduramıyor, engelleyemiyor, körü körüne ona doğru gidiyor. Umut yok, bu çok önemli. Tragedia formlarının hiçbirinde bütün çağdaş okumalarımıza rağmen bulamıyoruz, umut yok. Yani o olacak mutlaka. Alın yazısı ve kader diye bir şeyle ilintili çünkü. Onun da önünde sonunda gerçekleşeceği inancı çok güçlü, o yüzden de içinde umut yok.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 Tür. Böyle ne tragedya ne komediye ikisinin arasında bir şey ve kabaca bu ikisinin karışımı. Kahramanları burada kadere başkaldırırken, kaderi sorgularken, kader diye dayatılan şeyle kavga ederken görüyoruz. Bu yanıyla kadere başkaldıran, tragediyadaki formun dışında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 Yaşayan çok güçlü kalemler var ve çok ciddi bir rekabet var aralarında. Kendisi dışındaki herkes bir üniversiteyle ilişkilendirilip anlatılıyor ve onlara University Beats deniyor. Thomas Keat, John Lyle, Christopher Marlowe ve Ben Janssen gibi adamların hepsi kendi çağdaşları ve o dönemin büyük yazarları. Shakespeare kadar büyük yazarlar aslında. Çok başka formlar denemişler ama hep Shakespeare'in gösterdiği formları yazmışlardır bir yanıyla. bu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 Bu çok kullanılan bir form ve çok karşılaştığımız bir yapı komedyanın. Burada bu uzak bakış açısı diye tarif ediyoruz biz bunu. Burada da eser isimleri çok belirgin cins isimleri. Yani asla şeydeki gibi, tragediadaki gibi özel isimler üzerinden gitmez. İşte Zoraki, tabi, Cimri, Hırçın Kız, Kömürcüler, Kuşlar falan gibi cins isimler üzerinden gider.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 Şunun, nahonun, bak yakıyoruz, ortadan kalkacak değil, gidip yakılıp etrafında dans edilen, eğlenilen bir şeyden bahsediyoruz, bir formdan bahsediyoruz. Şimdi, ben İzmirliyim, Hıdrellez İzmir'de sahiden bayram gibi atanır. ve Sabaha kadar polis kolluk güçleri, herkes ayaktadır. Yani şehri çok tedirgin eden bir gündür Bir an önce bitmesi, ateşlerin sönmesi, milletlerin ellerine tıkılıp sakin,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 Şimdi ta ee, Aristophanes tam başlayıp bugüne kadar gelen ee, bazı değişmeyen şeyler var. E, ekstikörlerim tam başlayısınız. E, şimdi komedyanın ya da gürmecenin destendiği e, ara kaynaklar var. E, Aristophanes belki bunları ilk kulağına destanırlar mesela ki kulağın kişi. Birincisi e, insanın kusurları yani komedya ya da gürmece insanın kusurlarından yararlanıyor. İkincisi insanın zaafları.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 Bunların hepsini kullanmış ve ondan sonra gelenler de bu e, söylediğim beslenme kararlarını kullanmaya devam etmişler ve hala da kullanıyorlar. Gerçi bugün bir tanesini kaybetmek üzereyiz ama bunlar 3 e, sene sonra tekrar kullanılmaya başlanacak cinsellik ve politika. Evet. Onları kaybettik biz, e, kaybettiriliyor. E, sadece geriye bir gün bir daha üretirken, doğaçlama tüyakta yaptığımız için seyirciden doğrudan bazı şeyleri alabiliyoruz. Eskiden, e, cinsel gönderme yaptığınızda mizah yani dolaştırma olarak e, gülünç bir komik bir şey yapmaya kalktığınızda eğer cinsellik varsa seyirci kahkahalar içinde gülüyor, e, gülüyordu ya da politik bir gönderme yaptığınızda seyirci kahkahalar e, atarken şimdi kesinlikle kesinlikle bunları anında tepki göstermek istiyor. Yani ne yazık ki seyircinin değerleri de değişmeye başladı. Burada belki şu açıklamayı da yapmak e, gerekiyor Şimdi kahkaha toplumsal olanın, toplumsal olmayana verdiği ceza Ve toplumsal olan her dönemde değişebiliyor. Yani Ertofeles'e değişen dönemde toplumsal olan değerler, yani toplumun genelinin birisinde değerler farklı iken Roma'da değişebiliyor, Çağ'da daha farklı oluyor, Rönesans'ta daha farklı ve bugün daha farklı. Hatta 10 yıl önceki toplumsal değerlerimizle bugünkü toplumsal değerlerimiz arasında bile farklılıklar olabiliyor. Bu yüzden bizim güldüğümüz şeyler her dönem değişebiliyor. Birkaç şey daha toparlayın isterseniz. Bu formları diye karşımıza çıkan iki tane de tür var. Yani bu durum komiyi, hareket komiyi ve karakter komiyi dışında bir de komiyin üretildiği formlar var. Bu iki başlıkta toplanıyor bunlar da. Bir tanesini nükteleri diyoruz, video olarak kullanılıyor şeyde, terminolojide. Diğeri de humor olarak kullanılıyor. Nükte i̇şte kişinin anlattıklarına gülünüyor burada. Shakespeare'in soytarıları, bizim kültürümüzde nasrettin Hoca, İncil'i Çavuş, bektaşi gibi. Yani bir Kimlik üzerinden yapılan şakalardan bahsediyoruz. Karagöz'de hacivat gibi. gibi. Humor var, humorda da kişinin kendisine gülünüyor. Yani gülmenin merkezi bizzat kimliğin kendisi ve kusurları oluyor. Karakterler burada kendi komikliklerinin farkında değiller ve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 biçimleriyle konuştuğumuz noktaları çok tipik biçimleriyle görürsünüz. Aa şimdi yazar seyirciyle konuşuyor. Aa Koroy ilkişarkısını söyledi. Aa burada Agon galiba işte iki şey çatışıyor, kavga ediyor falan diye görebileceğiniz bir berraklıkta, ve açıklıktadır. Yani ortalama zeka için yazılmışlardır. <gülüyor> ve sahiden hepimize <gülüyor> dokunurlar yani. Şey bu bir aşağılama takip şey. <gülüyor> <gülüyor> Ben de, ben de orada, siz teşhiz asılınlar içindeyiz. Ortalama zeka aslında...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 ya da bir yapı olarak kullanılmış olabilir. Diyorum ya bilmiyoruz elimizde yani yok dışında. Başladığı yerle bittiği yeri en başında verip seyirciye bunun nasıl olduğunu göstermek için. Evet, yani evet. şimdi sonra nasıl gideriz? Diye. Biraz mezada, evet. e, ağır koyarak, müzağı kullanarak, ürünceye kullanarak yaratıyor. Yaratıyor, evet. O zaman tördük duvarı aslında ilk yıkanlar. Yakan, e, evet, doğru söylüyorsun. Daha yok zaten doğru.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 Ya kente uzaktan bakıyorlar ya da tam anlamıyla doğanın içine giriyorlar. Yani ya bir deniz manzarasıyla bütünleşiyorlar, figürler onun önünde çıkıp seslendiriyor tekstleri. İşte bildiğimiz şeyler var ayaklarına kocaman takunyalar giyiyorlar, katurnos denen. İşte harmoniyeler giyiyorlar. Sesi ve oynanan kimliğin neyi ifade ettiğini tarif edecek büyüklükse masklar taşıyorlar. Bu sesi de güçlendiriyor aynı zamanda. Oyuncuya da bir ifadeyle sahnede dolaşma yüksü.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 Dediğiniz gibi ama mekanizma tam olarak bir yönetmen oyuncu mekanizması değil. Yönetmen yok. Da 18. yüzyılın başı mı? Apriko ekler. Yani, yani, Sakmenin gelmelerle yani, falan. Aynı yok yok ya. Ya. Bir şey söyleyebilir miyim? Bir ayrı bir yoldan girdim. Çok şey öğrendim. Çok teşekkür ediyorum. Sağ, sağ, sağ, olun. sağ, olun. sağ olun. Ayağınıza sağlık. İyi ki geldiniz. Yani söylediğiniz bir şeye.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 Ve İttihat ve Terakki'nin iki elemanları altına alındı Ve hemen arkasında İttihat ve Terakki daha sonra iktidara gelecek. Ve İttihat ve Terakki'nin iktidara gelmesiyle İstanbul tam bir tiyatroya dönüşeceğiz. Her kışa başında bir bezgin bir tenekeli çalan adamların tiyatro yaptığı, büyük kışlalarda, tankların, topların, tüfeklerin gölgesinde ama onları kullanarak çok büyük kalabalıkların tiyatro oynadıkları, Tabii ki bu tiyatro belki son derece amasi mutuplarla renklendirilen tiyatro hareketleri ama belerken biliyoruz ki bütün İstanbul sokakta o dönem. Evet, evet. Hem Namık Kemal'in, Batanya'nın, Svi Silesi'yle bütün İstanbul sokağa dökülüyor. Sonrasında da iktidar terakki iktidara gelmesinden sonraki o ilk dönemde bütün İstanbul sokaklara dökülüyor. Tiyatro ile komediyle yapmıyorlar mı? Kesinlikle ama söylediğim şeyde bir şey atlıyoruz burada. Bu sözünü ettiğim eyleme vurmak başlığı altında toplanıyor bu tepki.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 Arzumuz bitmiyor. Yani bizim şenlikle ilgili bir sorunumuz var. Eğlenceyle eğlen ilgili bir sıkıntımız var. Bu aile yaşantımızda, birebir ilişkilerimizde de böyle, gündelik hayatımızda da böyle biraz. Çok güzel bir şey söylediniz derken, ama. Siz yakıp gitme derken, bir kendilerini, şenir, var, var, olan, kendilerini var eden bahsediyor. kültürü de yok edip ortadan kaldıracak bir enerji çıkıyor ortaya. Komedyanın ajit ettiği topluluklar.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 hikayeleri bağlamayla anlatılan insanlarız. Bunda da bir gariplik tuhaflık yok. Niye peki komedi? Komedi ne bu topraklarda tutma? Var, olmaz mı? Çok güçlü bir komik geleneği peki, şey var. Şu, ama o gelenek niçin hala yaşamadı? Yaşıyor aslında. Şöyle, kaybolan değer şu, Karagöz kayboldu ama bugün çok önemli, genç, azımsanamayacak şeyler yapan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 Komediden söz ediyoruz ama aslında kimse komediyi çok fazla da sevmiyor. Biz de çok fazla sevmiyoruz. Evet. Komediyi biraz aşağı görüyoruz. Hala aşağı görüyoruz. Hala. Yani bugün şey, Yeşilçan filmlerinden bahsederken sevdiğimiz filmlere bakalım. Genelde ya entelektüel filmlerdir, sanat filmlerdir ya da evet. kültürel anlardır ama ve lakin sevmeyiz, inek çağlarını sevmeyiz. Mesela e, Muhsin Ertuğrul Şehir tiyatrosunda görevinden alındıktan sonra tüm tiyatrosular kazan kaldırıyor. Yerine burnu burnuyla zurna çalan adamı, Basfırı Zarzoğlu'yu, genel sanat yönetmeni yaptığımız diyorlar. Biz Basfırı Zarzoğlu'yu da onun tiyatrosunu da sevmedik. Evet, Aşağıladık, almadık, aşağıya Yani sadece çok, çok, muktedirler çok, çok, değil, entelektüeller de komediyi sevmediler. Çok, ve yani de çok, çok güzel bir şey söylediniz aslında. İşte bu sözüne ettiğim, bunu kontrol edebilme gücünü kendinde bulan muktedirler bu tür girişimlerde bulunuyor.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 Batılı bir bakar, 6 yıldır aynı yerde Şu, bu kariyer planı yok, bunda çalışılmazlar, atarsın diye. Bu kadar övür yani şey, bakış açısı. Bu, biz başkayız ama bunun içinde ne var? Sayeden zor. Yani Kral Oylipus oynandığında Türk seyircisine göre yani bir adam var, kendisine yapma denilen bir şeyi yapmayı göze alıyor, yolda babasını öldürüyor bilmeden. Zaten kehanet o, gidersen ananla bileceksin çocukların olacak diyorlar.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 Bu sorunuz biraz da hani koşullar böyle ancak bu şekilde olabilir. Mesela hala tragediye yazmıyoruz. Çünkü adını bile koyamadık, anlamıyoruz. Bize ait değil. Komediyi anlıyoruz çünkü çok güçlü ve bizde de var. Ve hani İncili Çavuş'tan, Nasrettin Hoca hikayelerinden, Bektaşik Kralı'ndan bu tarafa a, gelirken o Denk Bejler'in bugün yaşayan Halkoza'nın biçimlerinin söylediği bütün öykülerde, hikayelerde acılar, gerçek bir olay bir hikaye var ama yanı sıra anlatılan çok ciddi fantaziler ve fantastik <gülüyor> öyle bir fantazmogoriye kadar gidecek bir yapıntı dünya var ve onun içinde oluyor bitiyor her şey. Ee, tabii çok kolay değil. Sayılan bir kültürün yeryüzündeki bütün değerleri var etmesini beklemiyoruz. Bekleyemeyiz yani o yüzden Çin kültürünün Japon kültüründen bir farkı var. O yüzden Anadolu kültürünün Avrupa kültüründen bir farkı var. O yüzden Türkiye'nin kültürü ile Irak'ın kültürü arasında bir fark var. Toplumlar ve toplumu yaratan koşullar öyle olduğu için onlar öyle bir yanıyla da, ne yazık ki. Bir de şey, e, komedinin bir, bir, bir, e, kışkırtıcı bir yanı yok, var gibi görülse de aslında yok. Yani dedi ki gülmek bir, e, sorunlu, ya da siz bir toplumsal da bir makamı, bir mevki, bir sorunu ortaya koyuyorsunuz ve ee, bütün gülünç yanlarını, kusurlu yanlılarının, bütün zaaflarını kullanarak seyici yani toplumu, o zaafa, o kusura güldürüyorsunuz. Seyici onu zaten, ona gülüp, onu cezalandırdığı için, oyundan sağaltılmış olarak, barınmış olarak değil, sağaltılmış olarak zaten çıkmış oluyor. Aslında egemenlerin komediden ya da gülmeceden bu kadar ürkmeleri çok anlamsız. Çünkü gülmece ya da komedi aslında egemenlerin safında. Yalnız bak bir bakı anda... komedisiyle bizim topraklardaki... Hafif fark fark fark, fark yani, Çok farklı ama yani şu kadar farklı bir, örneğin yani hacivatla kara gözün kellesine neden oluyor yaptıkları hicim. Ee, tabii çok şiddetli ve ortadan kalkması durdurulma talebi halkın gözü önünde de çok şiddetli uygulanıyor. Yani sayda e, meydanlara maymun edip kafalarını vuruyorlar Bursa'da. Rivayet gibi anlatılan şeyin gerçek olduğu parametresinden hareket ederek söylüyor. Ama yok farkı derken şunu söylemesin. Mesela Molière tehlikelidir. Ama lakin bizim topraklardaki komikler tehlikeli değil, tehlikesizler. Var, onu söyleyeceğim işte. Mesela bizde orta oyunu saraya daha kentli bir kimlikle anılan bir şey <gülüyor> ve saraya dalkavukluk ettiği, otoriteye dalkavukluk ettiği üzerinden eleştirilen ve sabıkalı bir form. Ama mendah öyle değil. Mendah çok güçlü, yüzyılların hikayeleri, gelenekleri anlatılıyor.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 eğiliminde olan bir yanı var anlatı geleneğinin ve Kara ee, Karagöz zaten başlı başına muhalif ve aslında bu şeyde yeni var değil mi? Yeniçeri Ocağı'nda şey. çok çok fazla kullanılması, bekar kahvelerinde çok. bekar odalarında ve onların bütün bu eğlencelerinin de iktidar, saray tarafından yok edilmek istermesi. O yüzden bunların biraz da yer altına inmelerine falan da sebebi. Neden oluyor etmiyor. ve çoğu yer altı örgütü olarak çalışıyor ve gizli tarikatlar gibi yaşıyorlar maalesef. Bu evet. biraz işte toplumun neine kadar istediğiyle de çok ilgili. Özür dilerim. Buyurun. Eee de e, çok teşekkür ediyorum Hocamcı, Orhan şeydi. Sanırım bu biraz şeye götürüyor bizi. Yani sanatçının bu kadar bağımsız olduğunda ürettiği hem kendi oteldayken e bugünkü hani kapitalist piyasa ilişkileri içerisinde yaratacak cesaretle ya da o koşullarda bir sanat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 e bari bir kriteri, bir ilkeye göre yaptık da ben de içimde rahat durayım o kutunun değil mi? Ama duramıyoruz. Bir e daha önce yaptığınız çöktü, önlem almadık, bak başka yerde bir daha çöktü. Yeni olacak ama biz hala bak ne konuşuyoruz Yani artık. Komiyiz çok komiyiz. <gülüyor> Hayatın kendisine yaklaşmak çok komik bir yani. şey. Sözünü ettiğiniz kadar şiddetli. Hiçbirimiz komik değiliz ama içinde bulunduğumuz, içine düşünüldüğümüz durum aslında çok komik. Herkesi komik hali geldi. Kimlikler haline gidiyor. Herkesi. Böyle ama yani ne yazık ki böyle. İsterseniz burada toparlayalım yani fazla tıraş cildi bozar